kabir azabı Berabin Azib radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Ensar'dan birisinin cenazesine gitmiştik. Resulullah başı eğik olarak mezar başında oturdu. Üç kere "Allah'ım, kabir azabından sana sığınırım." dedi. Sonra devamla mümin Ölüme yöneldiği vakit beraberinde kefen ve güzel koku bulunan yüzleri güneş gibi parlak melekleri Allahü Teala gönderir. Adamın göreceği yerde beklerler. Ruhu çıktığı vakit yer ile gök arasında ve gökte ne kadar melek varsa onun için istiğfar ederler. Gök kapılarının tümü kendisi için açılır. Ve her kapı kendisinden geçmesini ister. Ruhu Allahü Teala'ya yükseldiği vakit melekler, "Ya Rab, bu falan kulunun ruhudur" derler. Allahü Teala onu geri çevirin ve onun için hazırladığım mükafat ve iyilikleri ona gösterin. Zira ben ona vaad ettim. Sizi topraktan yarattım ve toprağa iade edeceğim. Tekrar topraktan çıkaracağım. Ruh mezarına döner ve hatta kendisini defnedip dağların ayak tıkırtılarını bile duyar. Son bir eziyet olarak melekler onu alabildiğine sıkıştırır ve Rabbin kim, peygamberin kim, dinin nedir diye sorarlar. Adam, ''Rabbim Allah, dinim İslam ve Peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemdir.'' der. Bu cevabı verdiği vakit birisi ''Doğru söyledin.'' diye seslenir. İşte bu Allahü Teala'nın Allah iman edenlere dünya hayatında da ahirette de o sabit sözlerinde daima sebat ihsan eder, buyurduğunun manasıdır. Sonra güzel yüzlü, güzel elbiseli ve güzel kokulu birisi karşısına gelir ve nimetleri devamlı olan Allah'ın cennet ve rahmetiyle sana müjde olsun der. Adam, Allahü Teala seni hayırla mükafatlandırsın. Sen kimsin diye sorar. O da, ben senin dünyadaki İyi amellerinim Diye cevap verir Devamla sen daima Allah'a ibadete Süratle koşar Ve isyana ise Tembellik eder Yaklaşmazdın Bunun için Allah Seni hayırla mükafatlandırdı. Sonra birisi Buna cennetten döşek getirin Ve cennetten Mezarına bir kapı açın O da Allah'ım Kıyameti tez getir de, bir an evvel aile efradıma kavuşayım der. Kâfire gelince, o da dünyadan ilişkisini kesip ahirete yöneldiği vakit, çirkin suratlı, şiddetli azap melekleri ateşten elbise ve katrandan gömleklerle karşısına dikilirler. Canı çekildiği vakit, yer ve gökteki bütün melekler, Kendisini lanetlerler, gök kapıları kapanır. Hiçbir kapı onun habis ruhunun kendisinden geçmesini istemez. Böylece ruhu geri çevrilir. Melekler, yaram, bu falan kulunun ruhudur. Yer ve gökler bunu kabul etmiyorlar derler. Allahü Tala, onu geri çevirin ve ona hazırladığım azabı gösterin. Zira ona da sizi topraktan yarattım, toprağa iade edeceğim ve tekrar topraktan çıkaracağım diye vaat ettim. Ruhu mezarına çevrilir. Hatta mezarı başından dağılmakta olanların ayak tıkırtılarını da duyar. Ona da Rabbin kim, peygamberin kim, dinin nedir diye sorarlar. O da bilmem der. Onlar da "Evet, bilmezsin." derler. Sonra çirkin elbiseli, pis kokulu ve vahşi suratlı birisi gelip karşısına dikilir ve "Allahü Teala'nın gadabı ve devamlı azabı ile sana müjde olsun." der. Adam, "Senin de Allah cezanı versin. Sen kimsin?" diye sorar. O da "Ben senin dünyadaki çirkin amelinim." ''Sen kötülüğe koşa koşa gider, fakat itaat ve ibadette tembel davranırdın. İşte bugün Allahü Teala kötülüğünün cezasını sana çektirir.'' der. Adam, ''Senin de Allah cezanı versin.'' der. Sonra ona kör, dilsiz ve sağır birini müvekkel eder. Demirden bir tokmak onun için hazırlanır. İnsanlar ve cinler bir araya gelse onu yerinden kıpırdatamaz.'' Hatta dağlara vurulsa dağları kül ve toprak haline getirir. Bununla kendisine bir vuruşta kül haline gelir. Tekrar dirilir. Alnına öyle şiddetle vurulur ki cinlerden ve insanlardan başka herkes bu sesi duyar. Sonra buna ateşten iki demir parçası getirin, cehennemden de kendisine bir kapı açın denir. ''Ateşten levhalar üzerine yatırılır ve cehennemden de kendisine bir kapı açılır.'' buyurmuştur. Ebu Hüreyre'nin radıyallahu an rivayetinde, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Mü'min, ölüm döşeğine yattığı vakit melekler çeşitli misk kokulu ipek mendil ile gelir ve kılı yağdan çeker gibi ruhunu bedeninden alırlarken'' Ey mutmain olan nefs! Sen razı ve Rabbin senden razı olduğu halde Allah'ın rahmet ve keremine çık derler. Ruh çıktığı vakit o kokular arasına konur. İpek mendil üzerine bağlanır ve âlâ illiyine en yüksek makama götürürler. Kafir de öleceği sırada İçi ateş dolu bir çaput getirirler. Şiddetle canını alırlar ve Ey pis ruh! Sen kızgın ve Allah da senden gadaplı olduğu halde Bedeninden çık, ayrıl derler. Ruh çıkınca kendisini o ateşlere korlar. Kaynamakta olan madde gibi hışıltı çıkardığı halde Onu çaputa sarar ve siccine, Cehenneme götürürler, buyurdu. Muhammed bin Kâbül Kurâdi, Allahü Teala'nın Müminun suresi 99. ve 100. ayetlerinde nihayet onlardan her birine ölüm gelip çatınca tekrar tekrar şöyle diyeceklerdir: Rabbim, beni geri gönder, ta ki zahi ettiğim ömrüm muhabbininde iyi amelde bulunayım. Allahü Teala bu temenniyi de bulunan adama ne istiyor ve neye heves ediyorsun? Servet edinmek, sular akıtıp bağ bahçeler yetiştirmek arzusunda mısın diye sorar. Adam ise "Hayır. Salih ameller yapmak isterim." der. Allahü Teala "Hayır. Ondan iş geçti. Bu ölüm anında herkesin söyleyeceği sözdür." buyurur. Ebu Hüreyre'nin radıyallahu anh rivayetinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mümin kabrinde yeşil bir bahçe içindedir. Mezarı 70 zira genişletilir, nurlandırılır ve ayın 14'ü gibi parlar. Muhakkak onun için dar bir geçim vardır. Taha suresi 124. ayet ilesinin Niçin nazil olduğunu biliyor musunuz? O kabrinde kafirlerin azabı hakkındadır. Mezarında 99 yılan kendisine musallat olur. Her yılanın 7 başı vardır. Isırır, sokar ve dirilinceye kadar cismini zehirlerler, buyurdu. Böyle 99 sayısına şaşmamalı. Zira bu yılan ve akreplerin sayıları kibir Riyâ, haset, gıllü gış, kin ve diğer kötü sıfatların sayıları kadardır. Bunların her birinin asılları olduğu gibi, bunlardan birçok kollar ve bu kollardan birçok bölümler meydana gelir. Bu kötü nitelikler bizatihi tehlikelerdir. Bunlar, kendi maddeleri bakımından akrep ve yılan olmaya dönüşür. Kuvvetlisi, yedi başlı yılan gibi zehirler. Basiret sahipleri, bu tehlikeleri ve bu tehlikelerin kollarını basiret nuru ile müşahede eder. Sayılara ancak nübüvvet nuru ile bilinir. Bu gibi haberlerin açık doğrulukları ve gizli sırları vardır. Bu gizlilikler de basiret sahiplerine açıktır. Bunların hakikatine erememiş olan kimsenin, bunların zahirini inkâra kalkışması doğru olamaz. İmanın en az derecesi tasdik ve teslimiyettir. Şayet bir kafir öldükten sonra uzun süre görebilme imkânına sahip olduğumuz vakit böyle bir durum ile karşılaşmadığını görüyoruz. Görüşümüzün aksini olan şeye nasıl inanıp teslim olalım denildiği zaman bu gibi şeyleri tasdik etmekte üç makam vardır. Birinci makam En açığı en doğrusu ve en teslim olmaya şayan olanı budur. Bu da hakikaten bu yılan ve akreplerin mevcut olup o adamı ısırdıkları halde senin bunları görememendir. Zira bu cismi gözler melekût aleminin inceliklerini göremezler. Asab-ı Kiram kendileri görmedikleri halde Cebrail'in Aleyhisselam gelişine nasıl inanırlardı? Peygamberimizin onu gördüğüne kanaat getirirlerdi. Şayet sen buna da inanmıyorsan, o halde önce meleklere ve vahye olan asıl imanını düzeltmek senin için daha önemlidir. Şayet buna inanıyor ve diğerlerinin göremediklerini peygamberin görebildiğini kabul ediyorsan, öyle hakkında bu hususta niçin tereddüt ediyorsun? Melek, İnsan ve hayvanlara benzemediği gibi azap için ölüyü ısırıp zehirleyen yılan ve akrepler de bu yılan ve akreplere benzemezler. Bunlar başka duyularla görülebilirler. İkinci makam Rüya âlemidir. Senin yanında uyuyan bir adamı rüyada yılanlar ve akrepler sokar. Bunların acısını duyar, feryad-ü figan eder, sıçrar, kaçar, fakat sen ona bakıp durduğun halde bundan bir şey anlamazsın. Madem ki aynı acıyı, aynı ızdırap ve sıkıntıyı çekiyor, bunun hayali veya hakiki olması arasındaki fark nedir? Üçüncü makam Bizatihi yılanın acı vermeyeceğini, acıyı verenin zehir olduğunu, hatta asıl acının zehirden meydana gelen eserde, ve onun tesirinde olduğunu biliyorsun. Aynı acı, yılansız ve zehirsiz meydana gelirse, bunun ne farkı var? Belki daha müessirdir. Azabın bulunduğunu anlatmak, ancak, adeten ona ulaştıran bir sebebe izafe etmekle mümkün olur. Yani, gerçekte yılanın zehirlemesi gibi bir şey olmadığı halde, aynı yılan sokmasının zehirleme acısını duyar, demektir. İşte, Anlattığımız o tehlikeli sıfatlar, ölümden sonra insana eziyet ve elem veren şeyler olmaya dönüşürler. Ortada yılan ve akrep yokken, bunların verdiği acılar, yılan ve akreplerin zehirlemelerinden meydana gelen acılar gibi oluyorlar. Bu kötü huyların eziyet vermeye dönüşmeleri, sevgilisinin ölümünde, sevgilisine olan aşkının, eziyete dönüşü gibidir. Aşk, zevkli bir şey iken, maşukun ölümüyle hemen eziyete dönüşür. Kalbe çeşitli sıkıntı ve ızdıraplar sokar. Onun istediği vuslat ve zevkten mahrum kalmıştır. Fakat, dünya ile ünsiyet etmeyip, yalnız Allahü Teala'yı seven ve allah Teala'ya ulaşmaya aşık olan bir kimse, dünya hapishanesinden, ve şehvetlerinden kurtulup, bütün engeller ortadan kalkıp, sevgilisine yönelmiş olur. Emniyet ve ebediyet gibi bütün nimetler kat kat kendisinde toplanır. Bir altını çalınan kimsenin acısı, on altını çalınan kimseden daha az olduğu gibi, dünyada bir kuruşu olanın ölümüyle ondan ayrılmasındaki acısı, iki kuruşu olandan daha azdır. Nitekim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir dirhemi olanın hesabı iki dirhemi olanın hesabından daha hafiftir. Sözü bunun ifadesidir. Dünyalıktan neyi geride bırakırsan ölünce onun hasretini çekersin. İstersen servetini çoğalt, istersen servetini azalt. Servetini çoğaltırsan hasretini çoğaltmış olursun. Azaltırsan, hasretini azaltmış olursun. Mezarda yılan ve akrepleri çoğalanlar, dünya hayatını, ahiret hayatına tercih edip, onunla sevinen ve ona bağlananlardır. Ebu Said el-Hudri, radıyallahu anh, ölmüş olan bir oğlunu rüyasında gördü ve, ''Oğlum, bana nasihatte bulun.'' dedi. Oğlu da Allahü Teala'nın senden istediği emirlerinde ona muhalefet etme dedi. Babası biraz daha nasihat et dedi. Oğlu baba daha fazlasına dayanamazsın dediyse de babası söyle diye ısrar edince oğlu baba Allah ile aranda gömlek de giyme dedi. Bunun üzerine babası otuz yıl gömlek giymedi. Münker, nekir. Ebu Hüreyre'nin radıyallahu an rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kul öldüğü vakit siyah renkli, yeşil gözlü iki melek kendisine gelir. Suratlarına bakılamayacak kadar korkunç olduklarından birine nekir, diğerine münker denir. Ölüye, ''Bu peygamber hakkında ne dersin?'' diye sorarlar. Şayet mü'min idiyse, o Allah'ın kulu ve Rasûlüdür. ''Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden amduhû ve Rasûlü'' der. Onlar, ''Senin böyle diyeceğini biliyorduk'' derler. Sonra mezarı enine ve boyuna yetmiş arşın genişletilir ve nurlandırılır. Sonra kendisine uyu denir. O, bırakın da gideyim, durumu aile efradıma anlatayım der. Fakat kendisine müsaade edilmez. En yakın adamının ancak kendisini uyandırabileceği bir güveynin uykuya yatması gibi yat, uyu denir. Ona tekrar yat, uyu denir. Ve kıyamete kadar yatar. Şayet münafık ise, Meleklerin sorularına, insanlar bir şey derlerdi ve ben de söylerdim fakat şimdi unuttum der. Melekler, zaten biz senin böyle diyeceğini biliyorduk derler. Sonra mezarına, bunu sıkıştır denir. Mezar da onu, kemikleri birbirine geçinceye kadar sıkıştırır ve dirilinceye kadar kabrinde azap olur buyurdu. Ata bin Yesar'ın radiyallahu an rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazret Ömer'e radiyallahu an hitaben ey Ömer vefat ettiğin vakit adamların gidip senin boyuna uygun bir mezar hazırlayıp döndükten seni yıkayıp kefenledikten ve koku sürdükten sonra seni götürüp mezara koydukları ve toprağı üzerine örterek geri döndükleri vakit halin nice olur. Münker ve Nekir adındaki kabrin iki büyük iktilası sana gelir. Sesleri yıldırım indiren gök gürültüsü, gözleri parlak şimşekler gibi, uzun saçlarını sürüklerler. Sivri dişleriyle mezarın topraklarını alt üst ederler. Sonra çeşitli zorluklar çıkarırlar. Seni korkuturlar. O vakit senin halin nice olur ey Ömer?" buyurdu. Ömer radıyallahu an bu zamanki aklım o zamanda başımda olacak mı diye sordu. Resulullah "Evet." buyurunca Hazreti Ömer "Mesele yok. Ben onların hakkından gelir, gerekli cevaplarını veririm." dedi. Ölüm ile akıl değişmeyeceğine, değişip bozulacak olanın beden olduğuna bu rivayet açıkça delâlet etmektedir. Ölü, aklı başında, dünyada olduğu gibi elem ve zevki idrak edecek durumdadır. Çünkü anlayan akıl, bu âzâlar değil, o eni boyu olmayan ve hatta bölünmeyi kabul etmeyen bâtınî bir varlıktır. İnsanın bütün parçaları kopup da son bir cüzüğü kalsa, Yine akıldır. İşte öldükten sonra da böyledir. O son cüze, ölüm ve yokluk gelmez. Muhammed bin Münkedir diyor. Duyduğuma göre kafire, mezarında kör, sağır bir hayvan musallat olur. Elinde demirden bir kamçı ve kamçının ucunda devenin hörgücü gibi bir düğüm vardır. Kıyamete kadar ona vurur durur. Onu görmez ki biraz korusun, sesini duymaz ki acısın. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Ölü mezarına konduğu vakit iyi amelleri gelir, onu kuşatır ve savunurlar. Azap başı ucundan gelecek olursa okuduğu Kur'an karşı çıkar. Ayakları ucundan gelecek olursa namazdaki kıyamı karşı çıkar. Elleri tarafından gelecek olursa, verdiği sadaka karşı çıkar. Diğer azaları tarafından gelecek olursa, orucu karşı çıkar ve bu ibadetleri bu azalarla yaptı. Buna buralardan azap etmeye imkanınız yoktur, derler. Süfyan diyor ki, insan malını ve çoluk çocuğunu koruduğu gibi, amelleri de kişiyi korur. O vakit ona, Allah seni yatağında mübarek etsin. Ne güzel dostların ve ne güzel arkadaşların vardır diye söylenir. Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir cenazeye gitmiştik. Resulullah mezar başında oturup bir müddet mezara baktı ve mü'min bu mezarda kemikleri birbirine geçecek şekilde sıkıştırılır buyurdu Hz Aşe'nin rivayetinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mezarın insanı bir sıkıştırması vardır Eğer bundan bir kimse kurtulacak olsa saat bin Muaz kurtulurdu buyurdu Enes radıyallahu an anlatıyor Çok hastalıklı olan Rasulullah'ın kızı vefat ettiği vakit Rasulullah onu takip etti. Rasulullah'ın durumu hiç hoşumuza gitmiyordu. Mezar başına geldiğimiz vakit kendisi bizzat mezar'a girdi, benzi değişti ve kızardı. Resulullah'a bu halin nedir diye sorduğumuzda bize mezarın kızımı sıkıştırmasını ve kabir azabının şiddetini düşünerek geldim ve bana Allahü Teala'nın ondan bu mezar sıkmasını hafiflettiği bildirildi. Buna rağmen öyle sıkıştı ki, kızımın feryadını doğu ile batı arasında olan her şey duydu, buyurdu. Keşif yoluyla ölülerin halleri Kitap, sünnet ve ibret alma yollarından istifade edilen basiret nurları, kısa olarak ölülerin halini Said ve Şakî olarak, bölünmelerini bize bildirir. Ancak muayyen olarak, Ahmet veya Muhammed'in imanına inanırsak da, son nefeste nasıl öldüklerini bilemeyiz. Şayet dış görünüşüne aldanırsak, bu da değer taşımaz. Çünkü takvanın yeri kalptir. Kalb ise o kadar kapalıdır ki, değil başkasına, sahibine bile keşfedilmez. Batını takva olmadan, dış salaha göre hüküm verilmez zira Allahü Teala Maide suresi 27. ayeti sonunda Allah ancak müttekilerden kabul eder buyurmuştur Ahmet ve Muhammed'in hükmü ancak onu ve onun üzerinde cereyan edenlerin müşahede ile bilinir İnsan öldüğü vakit mülk ve şehadet aleminden Gayb ve melekût alemin'e intikal eder. Artık baş gözüyle değil basiret gözüyle görebilir. O göz her insanın kalbinde vardır. Fakat insan şehvetleri ve dünya meşgaleleriyle onun üzerine kalın perde çekilir ve göremez hale gelir. O perdeyi kalbinin gözünden kaldırmadıktan sonra o göz ile bir şey göremez. Bu perde peygamberlerin basiret gözlerinde bulunmadığı için onlar melekut alemine bakar ve acaibatını müşahede ederler. Ölü melekut aleminde olduğu için peygamberler onu müşahede eder ve durumundan haber verirler. Bunun için kızı Zeynep ile Muazı kabrin sıkıştırdığını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görmüştür. Yine Câbir'in babasının şehadeti esnasındaki durum da aynıdır. Yine Resulullah durumu müşahede etmiş ve oğluna haber vermiştir. Bu gibi müşahedeler ancak peygamberlere ve mücahede ile kendilerini onlara yaklaştıran velilere mahsustur. Bizim gibiler için bu müşahedelere benzeyen, ve fakat zayıf olan bazı müşahedeler de mümkündür. Bazı rüyalar gibi. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İyi ve Salih rüya nübüvvetin 46 cüzünden bir cüzdür buyurmuştur. Bu da yine bir keşiftir, ancak kalpten perdeyi kaldırmakla mümkündür. Bunun için ancak Salih ve sadık kimselerin rüyalarına itimat edilir. Çok yalan konuşanın, fesat ve isyanı çok alanın rüyasına güvenilmez. Çünkü onun kalbi kararmıştır. Gördüğü rüya, demet demet hayaletten ibarettir. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, uykunun temiz olması için, abdest ile uykuya yatmayı tavsiye etmiştir. Bu da iç temizliğine işarettir. Zaten asıl olan da iç temizliğidir. Dış temizliği iç temizliğin kemalindendir. İç cilalanıp parladığı vakit ileride olacak şeyler kalp gözünde görülür. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethedip oraya gireceği rüyasında kendisine gösterilmiş ve bunun hakkında Feth suresi 27. ayeti başında dolsun ki Allah Resulü'nün gördüğü rüyanın hak olduğunu tasdik etmiştir, buyruldu. Kişinin bazı şeylere delalet edip sonra onları doğru bulduğu rüyalar da az değildir. Rüya ve gaybı uykuda bilmek Allahu Teala'nın şayan-ı hayret sanatı ve Adem oğlunun garip fıtratı icabıdır. Rüya melekut aleminin en açık delillerindendir. Ne yazık ki insanlar kalbin ve alemin diğer acayip hallerinden gafil oldukları gibi rüyanın garip hallerinden de gafildirler. Rüyanın hakikati hakkında konuşmak mükaşefe ilminin inceliklerindendir. Muamele ilmine ilave olarak ondan bahsetmek mümkün değildir. Fakat burada mümkün olan maksadı sana ifade edecek olan bir misaldir. Şöyle ki, kalp eşyanın asıllarını gösteren bir ayna gibidir. Allahü Teala'nın yarattığı ve yaratacağı her şey yine kendi yaratığı olan levh-i mahfuzdadır. Buna bazen İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin de denir. Nitekim Kur'an-ı Kerim de bu isimlerle anılmıştır. Olmuş ve olacakların hepsi orada mevcuttur. Orada yazılmıştır. Fakat bu gözler onu göremez. Bu levh-i mahfuzun bir kemik, bir tahta veya bir kağıt parçası olduğunu, yazıların bizim yazılar cinsinden bulunduğunu sanma. Kesin olarak bilinmesi gereken husus, Allah'ın levhinin bizim levhimize ve kitabının bizim kitaba benzemediğidir. Zat ve sıfatı bize benzemediği gibi, Levh ve kitabı da bize benzemez. Bu hususu anlayabileceğin bir misal arıyorsan bilmiş ol ki mukadderatın levhi mahfuz'daki yazısı Kur'an-ı Kerim'in hafızların kafasına yazılmasına benzer. Kur'an-ı Kerim kafada yazılıdır. Hatta hafız okurken ona bakarak okur. Halbuki beynini parça parça etsen bir harf dahi bulamazsın. İşte Levhin yazılarını bu şekilde anlamak lazımdır. Levhin kendisi de bir ayna gibidir. Bütün suretler oraya nakşedilmiştir. Şayet bir aynanın karşısına başka ayna korsan, o aynadaki suretler oraya akseder. Ancak arada perde olursa, o zaman görüntü olamaz. Kalp karşıki aynada olanları kabul eden bir ayna, levhte bütün varlıkların kendisinde bulunduğu bir aynadır. Kalbin şehvetler ve şehvet duyuları ile uğraşması melekut aleminden olan levh-i mahfuz'daki şeyleri görmesine engel olur. Şayet bir rüzgar eser de o perdeyi kaldırırsa melekut aleminin esrarından bazı şeyler kalpte parlar. Bu bazen devam ederse de bazen şimşek gibi gelir geçer yine uyanık bulunduğu müddetçe mülk ve şehadet aleminden gelen şeylerle meşguldür ki bunlar melekut alemi için bir perdedir uykudayken bazen böyle rüyalar görebilir uyku demek duyuların durması ve kalbe uğramamaları demektir uyku ve hayalden temizlenip kendi zatında saf olarak kaldığı levh ile kendi arasındaki perde kalkar. İki ayna arasındaki perde kalktığı vakit, öteki aynada olan şeylerin bazısı, bir iki aynaya aksettiği gibi, levhte olan şeylerden bazıları da kalbe akseder. Ancak uyku, diğer duyulara mani olursa da, hayalin harekete geçmesine engel olamaz. Levh-i mahfuzdan kalbe aksedenleri, hayal kuvveti hemen alır ve onu bir misal ile hikaye eder. Tahayyülat, onu daha iyi korur ve hayalde mahfuz olarak kalır. Uyandığı vakit ancak hayalindeki şeyleri hatırlar. Rüyayı tabir edenin gördüğü şeylerle bu hayalleri arasında bir münasebet kurması gerekir. Rüya tabir ilmine bakan için bunun örneği meydandadır. Bu hususta bir örnek kâfi gelir. Adamın biri İbn Sîrîn'e: "Rüyamda elimde bir mühür. Bununla erkeklerin ağızlarını ve kadınların edep yerlerini mühürlediğimi gördüm. Bu nedir?" diye sorar. İbn Sîrîn: "Sen Ramazanda sabah ezanı okuyor musun?" diye sorar. Adam da "Evet." deyince durum kendiliğinden meydana çıkar. Zaten Herhangi bir kapı veya yazıyı mühürlemenin ruhu men etmektir. Artık daha yok, bitti, içeri girilmez demektir. Mühür bunun için kullanılır. Adam da ezanı okumakla oruç tutanların yeme, içme ve münasebetlerini men etmiş oldu. Levh-i mahfuzdan kalbe keşfedilen müezzinin halidir. O da insanları, yiyip içmekten men etmesidir. Fakat hayal, bu mananın asıl ruhu olan mühürlemek ile zapt etmiştir. Zaten uyku, diğer beş duyuyu durdurur. Fakat hayali durduramaz. Bunun için hatırda ancak hayalin düşündüğü suret kalır. İşte bu anlattığımız, rüyanın acayip hallerinden bir nebzedir. Onun acayip halleri bitmez. Nasıl bitsin ki? Ölümün kardeşidir. Ölüm ise daha acayiptir. Uyku, gayb aleminin perdesini kaldırmakta, zayıf bir yönden ölüme benzediği için, bu sayede ileride olacakları insan bilebilmektedir. Ya tamamen perdeyi yırtan ölüme ne dersin? İnsan ölür ölmez, ya çeşitli azaplarla kuşatılmış olduğunu görür, yahut da sonu gelmeyen nimetlere müstahak olduğunu görür. Allahü Teala, Kaf Suresi 22. ayetinde Şakilere, Ey insanoğlu! Dünyadayken bugünden gafletteydin. Şimdi senden gaflet perdeni açtık, artık bugün gözün keskindir, buyurdu. Tur Suresi 15 ve 16. ayetlerinde ise, ''Siz ey kafirler, dünyadayken peygamberlere sihirbaz diyordunuz. Bu azap da mı sihir, yoksa dünyada gerçekleri görmediğiniz gibi anlamıyor musunuz? Girin oraya, ister azabına sabredin, ister etmeyin. Artık hepsi bir, hep yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz.'' buyuruldu. Zümer Suresi 47. ayetinde, ''Eğer bütün arzdakiler, o kâfirlerin olsa, kıyamet günü azabın kötülüğünden kurtulmak için onu mutlak feda ederlerdi. Artık zannetmedikleri bir azap Allah tarafından onlar için meydana çıkmıştır.'' buyuruldu. Bilginlerin en bilgini ve hakimlerin en hikmet sahibi olanına ölümün akabinde öyle şeyler keşfedilmiştir ki o ana kadar hatır ve hayaline bile gelmemiştir. Aklı başında olan kimsenin yalnız bu anın muhatarasından başka bir düşüncesi olmasa bile, bütün ömrünü o hallerin açığa çıkacağı gün için düşünerek geçirmesi yeterdi. Bütün bu büyük tehlikeler önümüzde bizi beklerken hala gaflet içinde yaşamamız cidden şaşılacak durumdur. Bundan daha şayan-ı hayreti hepsinden ayrılacağımızı bildiğimiz halde mal, aile, evlat ve hatta azalarımız ile sevinmemizdir. Cebrail'in aleyhisselam, peygamberimizin kalbine üflediği gibi, kimi seversen sev, ondan ayrılacaksın. Ne kadar yaşarsan yaşa, sonunda vefat edeceksin. Nasıl istersen amel et, sonunda onun karşılığını bulacaksın. Nerede kalbine böyle söylenecek adam? Şüphesiz, bu gerçek keşfi yakin ile kime keşfedilirse o dünyada bir yolcu gibi yaşar ve dünyada taş üstünde taş koymaz. Altın, gümüş gibi her şeyi bırakmadığı gibi bir sevgili ve bir dostu da olmaz. Altın, gümüş gibi bir şey bırakmadığı gibi bir sevgili ve bir dostu da olmaz. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer ben, Dost edinseydim, Ebu Bekri dost edinirdim. Fakat sahibiniz Rahman'ın dostudur. Buyurmakla Rahman'ın dostu olması, onun kalbinin derinliğine yerleştiğini, artık ondan başka sevgiliye yer kalmadığını bildirdi. Allahü Teala, Ali İmran suresi 31. ayetinde ümmetine hitabende De ki, Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin buyurmuştur. Onun ümmeti ona uyandır. Ona uyan da dünyadan yüz çevirip ahirete yönelendir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ancak Allah'a ve ahiret gününe davet etmiş ve dünya zevklerinden men etmiştir. İnsana ahireti unutturacak gayrimeşru zevklerden. İnsan, dünyadan yüz çevirip ahirete yöneldiği nispette ona uymuş ve ona uyduğu nispette de ona ümmet olmuş olur. Dünyaya yöneldiği nispette de onun yolundan çıkmış ve ona uymaktan uzaklaşmış olur da, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın Suresi 37-38 ve 39. ayetlerinde artık kim haddi aşarak küfretmiş, dünya hayatını tercih eylemişse, işte muhakkak ki o alevli ateş, onun varacağı yerin ta kendisidir, buyurduklarından olur. Eğer aldanmaktan kurtulur ve insaf ile düşünürsen, sabah akşam dünyalık peşinde olduğunu kolaylıkla anlarsın. Durum böyleyken, hala onun ümmetinden olmak ümidindesin. Çok uzak bir ihtimal, çok soğuk bir tamadır. Nitekim Kalem Suresi 35 ve 36. ayetlerinde öyle ya biz Müslümanları o günahkarlar gibi yapar mıyız hiç? Size ne oluyor? Nasıl böyle hükmediyorsunuz? buyrulmuştur. Artık konumuza dönelim. Şimdi maksada dönerek uyku alemindeki rüyalarla keşfedilen ölülerin hallerinden ve kendisiyle büyük faydalar temin edilen hususlardan bahsedelim. Çünkü nübüvvet sona erdi ve elde müjdeci olarak yalnız rüyalar kaldı. Ölülerin halleri ve rüyalar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde, Rüyasında beni gören gerçekten beni görmüştür. Çünkü şeytan, ''Benim suretime giremez.'' buyurmuştur. Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a baktım fakat o bana bakmadı. Ne oldu diye kendilerinden sorduğumda bana yöneldi ve ''Sen oruçluyken öpmedin mi?'' buyurdu. Ben de ondan sonra oruçluyken katiyen ailemi öpmedim.'' dedi. Ambas radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Ömer'e aşık idim. Öldükten sonra onu rüyamda görmek istedim. Ancak bir yıl sonra görebildim. Baktım ki alnından terlerini siliyor ve işte ancak şimdi kurtardım diyordu. Hasan bin Ali radıyallahu anhüme anlatıyor. Babam dedi ki rüyamda Resulullah'ı gördüm. Ve bu senin ümmetinin elinden çektiğim nedir? diye sordum. Resulullah da Allah'a dua et buyurdu. Babam da Allah'ım beni bunlardan daha hayırlılarına ulaştır ve bunlara da benden daha fenasını musallat et dedi. Ertesi sabah İbni Mülcem tarafından şehit edildi. Yaşlılardan birisi şöyle anlatıyor. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem rüyamda gördüm. Ve benim için istiğfar etmesini kendisinden diledim. Resulullah bana iltifat etmedi. Ben de ey Allah'ın Resulü, Cabir'den radıyallahu anh gelen bir rivayette senin hiç kimseye hayır, olamaz dediğin duyulmamıştır. Halbuki bana yok diyorsun dedim. Bunun üzerine Rasulullah bana dönerek Allahü Teala seni mağfiret etsin buyurdu. Abbas radiyallahu an anlatıyor. Ebu Leheb ana ayrı benim kardeşimdi. Cahiliye devrinde onu sever, onunla düşer kalkardım. Nihayet ölümünde Hakkında nazil olan ayette nazil olduktan sonra durumunu merak ettim ve kendisini rüyamda görmemi allah Teala'dan diledim. İki yıl sonra kendisini ateşler içinde kıvranırken gördüm ve durumunu sordum. Ebu Leheb bana, işte gördüğün gibi yanıp gidiyorum. Azabım hiç durmuş değildir. Yalnız, Resulullah'ın doğumunu bana müjdeleyen Süveybe'nin haberine sevindim de bir köle azat ettim. İşte bu sebeple her pazartesi azabım biraz hafifler." dedi. Amine validemiz nurlu yavrusunu kucağına aldığında kocası Hz. Abdullah'ın vefat acısını unutur gibi oldu. Dokuz gün emzirdikten sonra da Ebu Leheb'in cariyesi olan Süveybe Hatun, birkaç gün süt annelik hizmetinde bulundu. Süveybe Hatun, daha önce de Hazreti Hamza'yı, sonra da Ebu Seleme'yi emzirmişti. Hafız İbni Cezri diyor ki, Ebu Leheb rüyada görülüp ne halde olduğu soruldukta, kabir azabı çekiyorum. Ancak her sene Rebiyul Evvel ayının 12. geceleri azabım hafifliyor. İki parmağım arasından çıkan serin suyu emerek ferahlıyorum. Bu gece Rasulullah dünyaya gelince, Süveybe ismindeki cariyem bunu bana müjdelemişti. Ben de sevincimden bunu azad etmiş ve ona süt annelik yapmasını emretmiştim. Bunun için bu gecelerde azabım hafifliyor, dedi. Abdülvâhid bin Zeyt anlatıyor. Hacca gitmiştim. Yanımda bir genç durmadan Rasulullah'a selatü selam getirip duruyordu. Bazı yerlerde okunması daha uygun bazı dualar olduğu halde genç her yerde dua yerine selatü selam getiriyordu. Bu dikkatimi çekti. Durumu kendisinden sordum. Genç şöyle anlattı: Babamla beraber hacca gelmiştik. Yolda uyudum. Rüyada bana, kalk baban öldü dediler. Kalktım baktım ki babam ölmüş. Aynı zamanda yüzü de kararmış. Ölümü ve ayrıca yüzünün kararması beni fazlasıyla üzdü. Bu üzüntü arasında tekrar kaldım. Bu sırada rüyamda siyahinin ellerinde demir kamçılar olduğu halde babama doğru yaklaştıklarını ve tam vuracakları sırada yüzü nurlu bir zatın göründüğünü ve onlara dönerek vurmayın dediğini ve eliyle babamın yüzünü mesederek nurlandırdığını ve artık uyan, baban nurlanmıştır dediğini gördüm. Ben sen kimsin diye sorduğumda o ben peygamberim, bana selatü selam getirdiği için ona şefaat ettim dedi. Uyandım, durumu düzelmiş gördüm. Bunun için ben de salavat-ı şerifeye devam ediyorum, dedi. Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem rüyamda gördüm. Ebubekir ve Ömer radıyallahu anhüma da yanlarında oturuyorlardı. Ben de selam verdim ve oturdum. Biz otururken Ali ve Muaviye radıyallahu anhuma da geldiler. Sonra kapı kapandı. Onlara bakıyordum. Biz otururken Ali ve Muaviye de geldiler. Sonra kapı kapandı. Onlara bakıyordum. İlk çıkan Hazreti Ali oldu. Ve çıkarken Kabe'nin Rabbi hakkı için benim işim bitti dedi. Sonra Muaviye çıkarak Kabe'nin Rabbi hakkı için ''Rabbim beni mağfiret etti.'' dedi. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma bir defa uykusundan uyanınca ''İnna lillah ve inna ileyhi raciun.'' ''Vallahi Hüseyin şehit edildi.'' dedi. Bu, Hz Hüseyin'in şehit edilmesinden evvel idi. Etrafındakiler bunu kabul etmediler. O da, ''Ben, Resulullah'ı rüyamda gördüm. Elinde bir bardak kan vardı. Abdullah İbn Abbas radiyallahu anhuma bir defa uykusundan uyanınca "İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Vallahi Hüseyin şehit edildi." dedi. Bu Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesinden evvel idi. Etrafındakiler bunu kabul etmediler. O da ben Resulullah'ı rüyamda gördüm. Elinde bir bardak kan vardı. Bana "Benden sonra ümmetimin ne yaptığını biliyor musun? Onlar oğlum Hüseyin'i şehit ettiler ve işte bu bardaktaki kan onun ve arkadaşlarının kanıdır. Bunu Allah'a arz ediyorum." dedi diye söyledi. Aradan 24 gün geçtikten sonra rüyayı gördüğü gün Hazreti Hüseyin'in radıyallahu anh şehit edildiği haberi geldi. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh rüyada görüldü. Ne oldun diye soranlara, La ilahe illallah dedim, Allahü Teala da beni cennete koydu, dedi. Şeyhlerin Uykuları Şeyhin biri anlatıyor. Mütemmim devrakiyi rüyamda gördüm ve Allahü Teala sana ne muamele yaptı diye sordum. O bana beni cennette dolaştırdılar ve Allahü Teala nasıl hoşuna gitti mi? Burada hoşuna giden bir şey var mı diye sordu. Ben de ya Rabbi hayır. Hiçbiri hoşuma gitmedi dedim. Allahü Teala eğer hoşuna giden bir şey olsa seni onunla baş başa bırakır ve kendime almazdım buyurdu dedi. Yusuf bin Hüseyini rüyada gören birisi Allahü Teala sana ne muamele yaptı diye sordu. Yusuf da, şaka ile ciddiyi karıştırmadığım için Allahü Teala beni affetti dedi. Mansur bin İsmail diyor. Abdullah Bezzarı rüyamda gördüm ve ona Allahü Teala hakkında ne muamele yaptı diye kendisinden sordum. O da Allahü Teala beni manevi huzuruna aldı ve ikrar ettiğim bütün kusurlarımı affetti. Yalnız utanarak itiraf edemediğim bir kusurumu affetmedi. Beni kanter içinde bıraktı. Hatta yüzümün eti döküldü dedi. Bu günah neydi diye kendisinden sorduğumda o bir defa genç bir çocuğun yüzüne baktım. Hoşuma gitti. İşte bunu. Allahü Teala'nın huzurunda ikrar etmekten utandım dedi. Ebu Cafer Sidelani diyor. Etrafında fakirlerden bir topluluk olduğu halde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem rüyada gördüm. Tam bu sırada gök kubbesi açıldı. İki melek indi. Birinin elinde bir diğerinin elinde bir ibrik vardı. Resulullah'ın elini ve Oradakilerinde ellerini yıkadılar. Sıra bana gelince leğeni benim önüme koydukları vakit meleklerden biri diğerine onun elini yıkama. Çünkü o onlardan değildir dedi. Bunun üzerine ben Resulullah'a sen kişi sevdiğiyle beraberdir buyurmadın mı dedim. Resulullah evet deyince ben ey Allah'ın Resulü işte ben sizi ve bu fakirleri severim dedim. Bunun üzerine Rasulullah elime dökmesi için meleğe emir verdi. Cüneydi Bağdadi diyor. Rüyamda insanlara vaz ediyordum. İnsan suretinde bir melek karşıma dikildi ve Allahü Teala'ya insanı en çok yaklaştıracak amel nedir diye benden sordu. Ben ölçülü ve şeriyate uygun şekilde yapılan gizli ameldir diye cevap verdim. Melek geri dönerken vallahi başarılı bir cevap dedi. Mecme rüyada görüldü ve durumu nasıl buldun diye kendisinden soruldu. Cevabında vallahi zahitler dünya ve ahiretin hayrını bir araya topladılar dedi. Şamlı zatın biri Ala bin Ziyada ''Rüyamda seni cennetlik gibi gördüm.'' dedi. Ala yerinden kalktı, adama doğru yaklaştı ve ''Belki şeytan beni azdırmak istedi, muvaffak olamadı. Bu sefer beni mağrur edip helak etmek için seni gösterdi.'' dedi. Muhammed bin Vasi, ''Rüya insanı sevindirmeli fakat mağrur etmemeli.'' dedi. ''Salih bin Beşir.'' diyor. Ata Süllemi'yi rüyamda gördüm. Kendisine Allahü Teala sana rahmet etsin. Hayatını hep hüzün ve üzüntü içinde geçirdin. Şimdi durumun nasıldır diye sordum. O da işte o uzun hüzün beni uzun huzur ve istiraha kavuşturdu dedi. Ben derecen nerelerdedir diye sordum. O da sıddııklar, şehitler ve peygamberlerle beraberdir, dedi. Zürare bin Evfa'ya, rüyada, size göre hangi amel daha makbuldur diye sordular. O da, mukadderata rıza ile kısa emellerdir, dedi. Yezid bin da Evzai'yi rüyamda gördüm. Kendisine, beni Allah'a yaklaştıracak bir ameli bana öğret, dedim. O da, ben burada alimlerin sonra da dünyada hüzün içinde bulunanların derecelerinden üstün derece görmedim deyince yaşlı olan Yezid bundan sonra ağlıya ağlıya gözleri görmez hale geldi. İbni Uyeyne ölmüş olan kardeşini rüyasında görüp durumunu sorunca kardeşi tövbe ettiğim bütün günahlarımı Allahü Teala bağışladı. Yalnız tövbe etmediklerimi bağışlamadı, dedi. Süfyan-ı Sevri, vefat ettiği vakit rüyada kendisini görenin birisi, Allahü Teala Teâlâ sana ne muamele yaptı, diye sordu. Süfyan, ayağımın birini Sırat Köprüsü'ne, ikincisini ise cennete attım, dedi. Ahmet bin Ebu'l-Havari diyor, Yüzü parlayan çok güzel bir kızcağız gördüm. Öyle güzellik şimdiye kadar hiç görmemiştim. Kendisine, bu güzelliği nereden aldın diye sorduğumda, o, sen bir gece ağladın ya, işte o zaman senin gözyaşlarından aldım, yüzüme sürdüm ve yüzüme bu parlaklık ondan geldi, dedi. Kettani diyor ki, Cüneydi rüyamda gördüm ve Allahü Teala sana ne muamele yaptı, diye sordum. Cüneyt o işaret ve o ibarelerin hepsi boşa gitti. Yalnız gece vakti iki rekat bir namaz benim bağışlanmama sebep oldu." dedi. Bişr rüyada görülmüş ve Allahü Teala sana ne muamele yaptı diye sorulmuş. Bişr de "Allahü Teala bana rahmet ve merhamet etti ve ey Bişr benden o kadar korkmaktan ''Utanmadın mı?'' buyurdu. Ebu Süleyman Darani rüyada görülüp durumu soruldukta, ''Rabbim bana merhamet etti. Ancak bana en çok zararı dokunan, insanların parmak ucuyla beni birbirine göstermeleri oldu.'' dedi. Ebu Bekir Kettani diyor, ''Rüyamda çok parlak bir genç gördüm. Ona, ''Sen kimsin?'' diye sordum. O, ''Ben takvayım.'' dedi. Ben, nerede oturursun diye sordum. O, bütün mahzun gönüllerde dedi. Sonra siyah bir kadın gördüm. Ona, sen kimsin diye sordum. O, ben hastalığım dedi. Ben, nerede oturursun diye sorduğumda, o, neşeli gönüllerde diye cevap verdi. Uykumdan uyandıktan sonra artık gülmemeye karar verdim. Ebu Said diyor, Rüyamda şeytanın bana saldırdığını gördüm. Sopayı alıp ona vurmak istediğimde bir ses, ''Şeytan bu sopadan korkmaz, o ancak kalpte parlayan iman nurundan korkar.'' dedi. Mesuhi diyor. Rüyamda şeytanı çıplak olarak gördüm. Kendisine ''İnsanlardan utanmıyor musun?'' dediğimde o ''Aman sen de şu insanlardan mı bahsediyorsun?'' ''Bunlar gerçek insan olsaydı, çocukların top oyuncağı gibi akşam sabah benim elimde oyuncak olmazlardı.'' dedi. Ve devamla, ''Asıl insanlar bunlar değil, onlar başkalarıdır. Beni hasta eden de onlardır.'' dedi ve eliyle gerçek sofuları gösterdi. Şibli ölümünden üç gün sonra rüyada görüldü ve ne muamele görüldüğü sorulunca hesapta, Allahü Teala'nın kendisiyle bir münakaşaya giriştiğini ve tam ümidini yitireceği bir sırada Allahü Teala'nın kendisini rahmetine gark ettiğini söyledi. Abdullah bin Mübariye durumun nasıldır diye sorduklarında o her gün iki defa Allah ile mülaki olurum demiştir. Yine birisi inceden inceye hesaba çekildik Sonra lütuf ve keremiyle azad edildik dedi Malik bin Enes radiyallahu anhuma rüyada görüldü ve Allahü Teala sana ne muamelede bulundu diye sorulunca Hazreti Osman'ın cenazeyi gördüğü zaman söylediği la ilahe illahul hayyul lezi yemut sözüyle Allahü Teala beni affetti dedi Hasan Basri vefat ettiği gece rüyada görüldü ve sanki gök kapıları açılmış bir dellal Allahü Teala'nın kendisinden razı olduğu Hasan el-Basri geldi diye seslendi. Nasr Abadi Mekke'de vefat ettikten sonra rüyada görüldü ve Allahü Teala'nın kendisi hakkındaki muamelesi soruldu. O da eşrafın İtâbı gibi itâb edildim. Yani hafifçe kınandım. Buluşmaktan sonra ayrılık olur mu? Buluşmaktan sonra ayrılık olur mu diye nida olundum. Ben de olmaz ey Rabbim dedim. Böylece başımı lahde koymadan Rabbime ulaştım dedi. Diğer birisi şöyle anlatıyor. davud tayi vefat ettiği gece bir nur gördüm. Ayrıca bazı meleklerin inip çıkmakta olduklarını da gördüm. Bunun üzerine onlara niçin telaşlandıklarını ve bu gecenin hangi gece olduğunu sordum. Onlar da, ''Bu gece davud Tayin'in vefat ettiği gecedir. Cennet onun için hazırlanmıştır.'' dediler. İbni Raşid diyor, ''İbni Mübareyi vefat ettikten sonra rüyamda gördüm ve kendisine, sen vefat etmiş değil misin diye sordum. O evet dedi. Bunun üzerine ben Allahü Teala sana ne muamele yaptı diye sordum. O Allahü Teala bütün kusurlarımı bağışladı dedi. Süfyan'ı sevri ne haldedir diye sordum. O sus. O nebi'ler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir dedi. Rebî bin Süleyman diyor. Vefat ettikten sonra İmam-ı Şafii Hazretlerini rüyamda gördüm ve allah Teala sana ne gibi muamelede bulundu diye sordum. O da allah Teala beni altından bir kürsüde oturttu, üzerime inci ve güzel kokular saçtı dedi. Hasan-ı Basri'nin vefat ettiği gece adamlarından birisi rüyasında bir dellalın, Ali İmran suresi 33. ayetini okuduğunu gördü. Bu ayetin manası şudur: Gerçek Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim hanedanını, İmran ailesini, alemlerin üzerine mümtaz kıldı. Devamla zamanının adamlarından da Hasanı Basri'yi tercih etti dedi. Ebu Yakup Far'i anlatıyor. Rüyamda herkesin peşinden koştuğu uzun boylu bir adam gördüm ve ''Bu adam kimdir?'' diye sordum. Onlar da ''Üveysel Karani'dir'' dediler. Hemen yanına gittim ve ''Bana vasiyet et, Allahü Teala sana rahmet eylesin'' dedim. Suratını bana ekşitti. Ben ''İrşad olmak istiyorum, bana ne kızıyorsun, beni irşad et'' dedim. Bunun üzerine bana yöneldi ve Rabbinin rahmetini Rabbinin sevgisinde ara ve gadabından da isyan etmemek ile çekin. Bu arada ondan ümidini kesme dedi ve beni yalnız bıraktı. Ebu Bekir bin Meryem diyor. Verka bin Bişre-l-Harezmi'yi rüyamda gördüm ve ne oldu diye kendisinden sordum. O da Birçok zahmetten sonra kurtuldum dedi. Ben hangi ameli daha faydalı buldunuz dedim. O da Allah korkusundan akıtılan gözyaşlarını diye cevap verdi.''